Şeyh Galip Dedenin yine zevra ı kırılıp kenara düştü. Dayanır mı şişedir bu rehi düştü diye bir beyti vardır. Çok hazin bir beyittir Yine zevra ı derunum, yine kalbim içimdeki sandal kırıldı kenara düştü. O sandal ki sırçadan yapılmıştır, billurdan yapılmıştır. Acaba kaç kere çilesini kırdı, kaç defa içindeki nefsiyle mücadelede yenik düştü yahut da galip çıktı. İşte o sırça saray. O küçücük, hani eskiden pul şişeler dediğimiz, penisi, bugünkü penisilin şişeleri gibi şişeler kullanılır idi. Onlar zevrak denir. Zevraklar daha ziyade Mekke'de satılırdı. Mekke'den hacca giden insanlar bir zevrak alır, içine zemzem doldurur. Sonra tülbentlerini, başına sardıkları tülbentlerini Hacer-i Esfet'e sürer, hacılar. Öylece geri döner gelirlerdi. Tabii eski zamanlara göre 3 ay gidiş, 3 ay geliş, e, haç kervanı, sürre alayı, işte, e, kervan başı, gece konakla sıcak, soğuk derken şimdiki gibi uçakla bin 3 saatte oraya var olmuyor. O dönemde taşıyacağınız yük ve hediye de çok kıymetli ve en belli başlı hediye hurma, tülbent, Hacer resfete sürülmüş tülbent, demek o dönemlerde sürülebiliyormuş, sonra da zemzem. Zemzem de ancak işte bugünkü manada bir bidon getirirseniz küçük şişelere bölerek onu konu komşuya dağıtacaksınız. Peki ne işe yarardı bu zemzem veyahut da tülbentler? Efendim tülbentler insanlar sarıkları olarak feslerin etrafına doladıkları tülbentlerdi. Bunların ölçüleri sarığın etrafına dolanan tülbentin ölçüsü tam bir kefenlik bezin ölçüsüdür. Bu da mecazen şu demektir. Kefenimi başımda taşıyorum. Ne zaman emr hak vaki olursa o gün Allah'ın takdirine boyun eğmeye hazırım. Tabi böyle yaşayan bir insan elbette ki takdiri rıza gösterdiği için ona göre bir hayatı sürdürecektir. İsyana, günaha, kötülüğe bulaşmayacaktır. Beri taraftan o sarığın tülbentin içerisinde küçücük bir şişe taşırlardı. İçi zemzem dolu. Hani sekerat mevt halindeyken şeytan gelip imanını çalmasın diye dudağını ıslatırlar ya hastaların. işte o dudağını ıslatırken zemzem suyuyla ıslatsın diye. Yahut gasil suyuna kazanın içerisine o zemzemi boşaltsın. Böylece zemzemle gastedilmiş olsun diye. Vaktiyle ağanın birisi hacca gitmiş. Geri gelirken kendi şehrin hakimine ağasına, bir zemzem şişesiyle bir tülbent getirmiş. Sonra A'nın kapısına dayanmış. Demiş ki kahyası, bire niye geldin? A'ya hediye getirdim, ona bu hediyelerimi vereceğim. Nedir hediyen? Hediyem kefenlik bez ile e, ölümlük gasil suyu için zemzem. Bire demiş, böyle hediye mi olur? Ben bu hediyeyi A'ya veremem. Vallahi demiş, ben bunları getirdim. Üstelik de acil işim. Aya haber ver hemen çıkacağım. A şu anda toplantıda başkalarıyla oturuyor yanında bir sürü değerli misafiri var giremem. Adam ısrar etmiş Kahya hayır demiş. Adam ısrar etmiş Kahya hayır demiş. Sonunda Kahya pes etmiş ve içeriye girmiş. Girdiği zaman herkesin içerisinde Aya söylediği söz şu: A hazretleri den sizin size kefenlik bez ile gazil suyunuza zemzem getirmiş. Ölür müsünüz? Öldürür müsünüz? Bugün bu söz herhangi bir açmaz halinde ölür müsün öldürür müsün şeklinde dilimizde yaşamaktadır. Hikayesi budur efendim.